Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz günahların zararları hem dünyada hem ahirette. Günah ne demek inşallah? Ona bakalım önce. Günah farşe bir kelime, tüşe değil, arşa değil, bir günah kelimesi. İhsan etme, baş kaldırma anlamına geliyor. Arapça karşı ise isim, zem şey'e geliyor. Önce artık bakalım inşallah. Elan suresi ayet 120'den başlıyorum. İsmi Rahim. Ve zeru zahri's-sın ve batine. Allah bize buyuruyor burada. Ve zeru terk edin işlemeyin. Zahir ismi ve baltinehü. Günahın açığını da gidisini de hepsine bırakın. İşlemeyi Mevla buyuruyoruz. Burada Arapça günaha isim pertekse ile geliyor burada. Arapçada bir s var. Bir ucudan çıkar. s denir buna. Bir böyle S vardır, bir de Sin harfi vardır, bir de Sad harfi vardır. Türk alfabesinde bunların karşılığı yok, yalnız S harfi var. Şimdi bir insan bunu zahire ismi diye, Sin'i okursa ne olur? E, isim takma anlamına geliyor, yani kimse at konması anlamına geliyor. Şimdi mi ki? Arapçada, Arap harflerinde üç tane e, S var. Biri Peltek S deniyor, ikincisi Sin deniyor, üçüncü Sad deniyor. Şimdi bir kimse konu okuyan kişi eğer bu harfleri güzel bellemezse, burası mesela Zahirel ismi diye Sin okusa ne olur? E, i̇sim takmin açık anlamına geliyor. Yani Ali böyle Hasan itapla gün olmuş oluyor. Buradaki Pertek seni oluyor, günü anlamına geliyor. E şimdi buna baktığımız zaman burada bir gerçek ortaya çıkmış oluyor. Günümüzde Türk alfabesiyle basılan bazı kuranlar var ya da bazı sureler var. Özellikle Yasun suresi. Türk alfabesiyle basılmış Yasun sureleri. Ne yapıyor bazı Müslüman kardeşlerimiz zavallılar e, Türk alfabesiyle Yasun okuyor, ölüsünü okuyor veya Günah görüyor muhteşemler. Yanlış okuyor çünkü. Anlam tamamen bozuluyor. Okunamaz yani. Kuran-ı Kerim ancak Kuran yazısıyla yazılır öyle okunur. Okunamaz. Ne diyorlar bunlar gerekçesi olarak da Efendim işte ben de Yasin'i bilmiyorum okumak istiyorum. Tam, Yasin'in sahibi çok doğru. Kur'an kalbidir. Ama bilmese ne yapacak kişi? Başka bir şey okuyacak. Mesela Elham, Fatih-i Şerife. herkes bunu bilir. E kısa e tekrar oku. 10 defa oku, 100 defa oku. İhlas, kulübü Allah'ın mesela. bunu bilir. E Sabaş getir. Okur, bağıştır, bağıştır ona. Şimdi Mevlam bize bura diyor, buyuruyor, günahın gizisini de açlığını da edin, işlemeyin. Demek ki insanlar iki çeşit günah işliyorlar. Biri açıkça, biri de gizlice. Bazı kişiler vardır ki artık onlardan haya duygusu kalkmıştır. Ya da Yaşadığı toplumda, çevrede artık günahlar yadırganmaz. Mesela Allah korusun, e, plaja giden bir kadın bile, o da ne yapıyor? O 60. yüze girince, o ortama girince, artık orada hayat kalkıyor kendisinden. O da söyleniyordan ben işte. İşte lan bir günah açıcı işlemeyini. Bir de bazı işler vardır ki. Bulunduğu toprunda, çevrede günahlar yadırganır Müslüman tarafından. Ya da bu kişi ne yapar? İnsanlar utanış çekinir de günahı gizli işler. Allah bunu görüyor ama. İşte Allah tarafı buyuruyor. Günahın açığını da gizlisine de işlemeyi terk ediniz. İnnellezine yeksibüneli ismeh şu kimseler ki kesinlikle günah işleyenler seyir-i bir makanı yak terifun. Dünyada günah işleyenler ister açıkça olsun günah ister gizli olsun mutlaka bunun cezasını ileride çekecekler. Böyle bu Yani günah işleyen kişi bilmeli ki o işlediği günah orada kalmayacak. Mutlaka o binanın cihazını kul çekecek. Neden? Allah bunu yasaklıyor. Allah bunu sorumsuz bırakır mı? Bırakmaz tabii. Tevbe ederse tabi okunu o konu ayrı. söyler inşallah. Şimdi günahların bir ahiret alınmaki zararı var, azabı var. Bir de günahların hemen hemen hepsinin dünyada zararı var mıdır? Allah tabiriyor bizlere daha ayet 124'te Rahim. ve men er an zikri kim ki dünyada Allah talabiriyor, benim zikrimden yüz çevirirse sırt çevirirse, kaçınırsa Allah'ın zikrinden Allah'ı hatırlamaktan Allah itaatten Kur'an'dan yüz çevirirse, sırtını çevirirse başka yönlere ideoloji hesaplanırsa ...başı şantiye giderse... ...feine lehu... ...lanken... ...o kimsenin için bu dünyada da... ...sıkıntılı... ...zahmetli... ...bir hayat vardı. Bu da dünyadaki... ...günahların zararı. Yani kim olsun olsun... ...bir kimse... ...günahkar kişi... ...günah işleyen ki dünyada... huzur bulamaz... Rahat yaşayamaz muhtemelenler. Yani. bir Onun için vardır Mevla buyuruyor. Me'inşetem vank. Dık, dar, sıkıntılı, bunalımlı, böyle hayat vardır kişiye. Böyle. Gerçekten günahların hemen hepsinin bir de insanın bedeninde, sinir sisteminde, ruhunda bir etkisi var. var yani. Mesela, kumar oynayan kişi, kumarın masasında, kumarın başında, saatlerce, gerilimde, streste, buna insanın kalbi dayanmaz, beyin dayanmaz, bir şeye dayanmaz muhtemelen böylece. Alkol de bunu engel bana. Allah'ın alkol, beyni tahrip ediyor önce, karaceli tahrip ediyor muhtemelen böylece. Sinisiyem tahrip ediyor böylece, İnsana bir nevi dili yapıyor böylece. Yani. İnsanın sağlığını götürüyor. Avciyeli götürüyor. Anlamışlar yani. böylece. Abdüza almayan kişi yüzü kararıyor. İnsanın sağlığı bozuluyor. Namaz da bunun gibidir. Demek ki bir insan dünyada günah işliyorsa o kişi dünyada dar, sıkıntılı, bunalımlı, huduslu bir hayat vardır. Hele bir evde İslam yaşanmazsa bir evde ne kadar maddi açıdan geliri de olsa kişinin eşyaları, refah seviyesinde konforda olsa o evde huzur, bereket olmalı. Yani öyle buyuruyor. Onlar için dünyada böyle hayat vardır. Dar, sıkıntı hayat vardır. Bu nedenle aynı zamanda ömürlerle kısalmasına sebep oluyor böyle. Bir İslam dış yaşadığımı ömrü kısalır. Ömür pek yazım mı, takdiri mü ödünmemiş ömür? Evet, ömür yazılmış mı teremler? Ömür takdir edilmiş belirlenmiş ömür. Ama nasıl belirlenmiş? Nefes sayısı ile. Öyle şu kadar yıl, bu kadar ay, bu kadar gün, şu saat şu saniye diye yapmışım şey teremde. Öyle azası elinde. Öyle saat yok. Saadını sahnesini saymıyor. Yani. Neye bakıyor? İnsanların hayatı alıp nefes sayısıyla. Ona göre. Bir insan İslam'ı yaşarsa ama tabi gerçek anlamda yaşarsa imanı kuvvetenir Allah'a tevekkülü, Allah'a bağlı artar kişinin. Bu kişi tabi sabır da olur, teynir olur, olur bir kişide. Bu bir şey ne yapar? Daha rahat yaşlar, huzuru yaşlar. Bunun da solunum sistemi çok rahat çalışır. Yani nefes alırken normal alıp verir. Bir insan öfkelendi zamanlar bile bir insan böyle öfkelensin, kızsın, asabilesin, O anda ne oldu? Nefes solunum hızlanmaya başlamışlar. Nedir bu? Hayatı köpleni var. Hayattan gidiyor, hayat gidiyor. O anda her saniyesi nefeslere gidiyor ki şimdi böylece. Bunun gibi içkide bunun gibi, kumarda bunun gibi, Allah'ın kursuna fuhuşta bunun gibi. her gidiyor böylece. Yani dünyada hem ömür kısalmasına sebep oluyor, hem senin dünyada sağlığı gidiyor, huzuru gidiyor. Ve şu meklamete e'amah men'ap O kimseyi mahşer de ağma olarak ...kaldırız kabrinden. Yani sanki bir şey göremiyor kişiyle olacak kabrinde. Bir az okuyorum inşallah şimdi... ...bir insan günah işlemekle beraber... ...bu kişiyi tövbe eder de... ...ya da insan dünyada... ...amele salih işlerse... ...bunun durumu... ...Peygamber bize burada bir örnek devreye bunu. Hadis-i Şerif-i e ...ve bir hambel ...Hazretleri buna rivayet ediyor... <gülüyor> günah işleyen kişinin örneği şuna benzer buyuruyor Resul Aleyhisselam adı deri. Tütün ve yağmülü <gülüyor> hasenat. Ondan sonra da hasene işliyor. Yani kişi günahı işliyor, kendine geliyor, tevbe ediyor, namazı kılıyor, güzel amel yapıyor kişinin Kemese rejülen ale dirün lıkatüün. Bir üzerinde buraya Peygamber zır var, zır, demir zır, ama çok ama aşırı dar. Esen tabi savaşlarda zır giyilermiş, kolları dahil, baştan başına giyiliyor ki kolak kolak bunu kılıç pe kesemiyor, oktandakini kuryük için böyle, zırla kolyük böyle şey bu zırhlar genelde o zaman demirden olurmuş. Bunlar halka birine bağlanıyorlar. Yani bir tarafında bir çıkıntı bir şey var. Bir kancası var. Burada da sıkışıp batırılıyor. O zamanlar eskiden bir kişiye eza cefa yani içkin yapar zamanlar o kişi ne yaparlarmış? en dar bir zırh En dar bir zırh. Demir. Esnafı yok. Mesela iki kişi zorabını giydiriyorlar, halkını sıkıyorlar. En dar sıkı giyiyorlar. Peygamber böyle bir arası maddetleri günah işleyip de sonra pişme olan buna benziyor. Bu kişinin üzerine gayet sıkı, gayet dar Demeden bir zırh giydirilmiş. Kadah hanikahu artık kişi boğuyor. Ve kulluma bu kişi güzel tevbe ederse ya güzel bir hasene işlerse, işte Kur'an-ı Kerim okur, namaz kıl bunu yaparsa Allah da kabul olursa intekadet halkatün bu anda bir halka çözülüyor. Simuhra sonra çözülüyor. Hatta yahruce illerde Kistan'da oh diye bir Demek ki bu adı şerifte Peygamber bize bir örnek veriyor. Dünyadaki günahkar kişi neye benziyor? Üzerine demirde zır giymiş ama zır aşırı dar. Sıkı. Halkaya bile bağlanmış. Artık kişi boğduğunun içerisinden böyle. Demek ki, günahkar kişi dünyada o durumda muhtarına ne kadar o gülse de alkole gidse şunu bana yapsa da onun iç alemi, onun gün alemi bir karanlıktır alemidir, iç alemi. Ama Allah'tan tep ettikçe halklara çözülüyorlar, çirafi indirenler. Bir de bakalım inşallah günahların kalpteki zararı kalpteki zararı, gönül yani. Ne zaman manevete kalp kelimesi geçti mi? Bundaki amaç nedir? Gönül derler, gönül muhtemelenler. Bu kalpte işeri manevi bir gönül vardır. Bu bir duygudur. Görünmez tabi. Bu duygudur. Bu kişi bu duygu ile öbür alemine bağlantısını kurar. Hadis-i şerif Türmüzi'de, İdmoci'de, da hakimdi yani. Bu hadisi okuyacağım da şerif şimdi. Bürü alesem adetleri. İza ezle abdü. Bir kul bir günah işlediği zaman. Bakın çok anlamlım öyle. Peygamberimizin bu bize bunun buyurması bir kul günah işlediği zamanlar. Yani nasıl günah işleyebilir kul Allah'a karşı değil, Yaratılan bir kul. Allah'a İda ezbele abdu bir kul günah işleme cüretini gösterdi, günah işledi. Nüktet fi kalbi, nükteten sevda e. O anda kişinin bir de kalbinde, gönlünde siyah bir nokta beliriyor, siyah nokta. Günahın büyüklüğü orantılı şekilde, işlediği günah ne kadar büyükse, o kişi günaha kadar zevk almışsa onunla orantılı şekilde kişinin kalbinde simsiyah kar bir nokta oluyor. Kalbinde. Yani kalp ne oluyor burada? Kalp burada kararmaya başlıyor. Peki bu nokta kalıyor mu burada? Feintabe sukile minha. Kişi hemen pişman olur, uyanır, kendine gelir de, yanlışını anlarsa, tövbe ederse, sukile minha hem adam siliniyor yani cilalanıyor tekrar gönlü parlıyor kişinin yine parlıyor sin-i âde aksine bir günah işledi tevbe etmedi, pişman olmadı yine aynı günahı veya başka türlü günahı tekrar işlerse zâdet kalbin karanması çoğalma başladı her günahında kardeş zıdılar başlıyor karan başlıyor Hatta te'an kalbi ta bütün kalbini de kapsar. Bu kişinin kalbi o zaman Allah korusun kararıyor. Gönül alemi, ruhan ölüyor şu O andaki kişi Allah korusun tam muazzam gafil olur böyle. Her ne kadar bazı bir camiye gelse, cuma ekranı gelse bile camiye korkarak gelir. Yani ezanı bekler, dışarıda en son gelir Hemen kapı yakın bir yerde durur. fazla kıldı mı üzerine basa basa artık böyle çıkıp başıma bakar böylece. Hmm. işte. Acil bir şey mi var acaba? Ben bir gün merak ettim muhtemelen. Fakat bu işte merak ettim bir gün baktım. Bir kişi vardı. Bir başka bir camide. Bir kişi vardı. Bunlara bakıyorum ben nasıl selam verdim hocam, selam mi? Hoca fazlasını selam verdim mi? Hemen aya kalkıp böyle artık insana basar dışıcık kuşu bunlar. Acaba bunların bir aci mi var böyle? belki bir şey akıllan baktım bu tabak. Çıktıça oturup konuşma başlıyor dışıcık bunlar. Yaşlıyorlar, konuşma başlarlar. hatta sigara tayar bunlar şu Ama şu anda Neden? Allah korusun. kalplere karardı mı? Kalp karardı mı? O kişinin artık gönlü imanı kabul edemekten. Kabullenem böyle. Cami sıkar. Kur'an Böyle bir kişiye işte, hazbel beşer, yani hacıya ise böyle kişiye onu Kabe'ye de sıkar. Mıdır? Sıkar onu Kabe'ye böyle şey. Orada sıkılır bir şey böyle bir şey. Durmadan çarşı, pazar orada burada eğlenmeye çıkar böyle bir şey böyle. İşte muhteremler çok kurmak gerekiyor gönül alemini. Şimdi aslında her insanın gönlünün iki yönü var. Her insanın iki vardır, vardır. gönlü vardır. Gönlün bir yönü zaten karadır. Bir yönü de beyaz nur gibidir. Bu neye benziyor? Tasavvufta aynaya benzer muhtemeler. Meleklerin gönülleri cam gibidir. İki tarafı da aynı şekilde şeffaftır. Meleklerin gönülleri. İnsanların gönülleri ise cami gibi şeffaf değildir. Aile gibidir. Bir tarafı kara, bir tarafı ama beyaz ama ne olur? Ailenin arkadan karanlık olduğu için olası aile camdır aslında. Ne yapar? Daha güzel gösterir ama. Daha güzel gösterir. Eğer bir insan bu nedir? Nefis-i Sema deniyor buna. Beyazsa ruh deniyor böylece. Bir insan bedeninde Ruh nefis dengesini koruyabilirse, koruyabilirse kişi e bir tarafı kara durur, kara duru böyle. Ama bütün bir aile tarafını lekelendirmeme gerekiyor. Bir insanın ruh, gönlü bu şekilde kalırsa, o kişinin gönlüne Alem melekütten sular gelmeye başlamış teyandır. İşte kar gözü bulan derler. Keşif buna derler. Eylülullah'ın keşifi var Eylülullah. Eylülullah. gözünü kapar. Eylül kişi derler bunlar Karşı Karşılıkların durumunda görür. Kabülüten mev mevtaide görür. Çok şeyi görür. Demek ki bir insanın gönlünde ayna tarafı tertemiz, pak, temiz kalırsa o kişinin gönlü şeffaftır, açıktır. O kişinin gönlü, kalbimiz açık anlamına gelir. Ama. Nasıl ki bir aynanın yüzü başladı mı lekelenmeye, tozlamaya, pislenmeye başladı mı aynaya pek göstermez. Ne yapar? Aynaya bizi hep silinir Muhtemelen Anne Aynaya silinir Muhtemelen Efendi. Silmedi mi aynaya olur? anne göstermez. İşte nedir gönlün silmesi de? Tebbi-i bu anlama geliyor Hatun Efendi. Bu anlama geliyor. Bir insanın tamamen kalbini günah kapsarsa ne olur mu terimler? Allah'a işte ki Allah korusun sanki günah işlemek ona öyle bir yetki gibi. Yani kendi abdest bilmez, namaz bilmez, cami bilmez. Artık her büyük haram işler kendisi. Ama diğeri bir Müslüman. namaz kılan bir Müslüman bir küçük günah işledi mi Bak ona mı gösterir, bak falan böyle yapıyor böyle şey. Peki ama onun niye kendisini görürse kendini hatırlayın. <gülüyor> Melam bile bizlere Bekar ayet 81'de, Allahü er bela öyledir bu şekilde anlamına geliyor. Yani bir dakika şu şekilde, men kesebe seyyeten bir insan seyye işlerse günah işlerse günah işlerse ve hatatbihir hatası o kimse artık günahları tamak kişi ihadet ederse çevrelerse etrafına yani her organı günah işliyor gözü harama bakıyor dil yalan konuşuyor yana şahit yapıyor her şey söylüyor sövü sayıyor haram yiyor yani eliyle dille bütün bedenini haram işleyen kişi O kişinin günahları artık kişiyi bütün tarafa çepeçevre çevirirse Föylülük eshabimler, işte ancak bunların yeri artık cehennem ateş mutluluyor. Ancak bunlar artık ateş temize mutluluyor. E, i̇manla öyle bir son nefesinde, nasip olursa artık, bilemeyiz tabi, e, cehenneme girer, ateş bu ateş bunu günahına yakar, yakar, yakar, günahına arınmadan cehennete girmek yok muhtemelen var. Çünkü bir insan günahkarı cennete girse, cennetteki huzurunu kaçırır, kendine orada rahat edemez baktığında. Şimdi bir toplumda bir kişi olsun, asabi, öfkeli, sinirli, ahlaksız bir kişi olsun, bütün huzuru bozar baktığında. Hatta böyle bir kişi bir apartmanın şeyini bozar, huzurunu bozar bir maden huzunu bolamadılar. Bir mağanın huzunu boza bakmadılar. Yani günahkar cehennete girerse, kendi huzur bulamaz muhterem, bulamaz böyle evet. Yine sıkılır, üstelik de olur, cehennetine huzuruna kaşır orada muhteremden. Onun yapısı o çünkü böylece. Ya yani günahların bastırı kökünü budur böylece. Bu iş Mevlam ne yapıyor bizlere? Allah korusun günahkar ölürsek, tevhid etmeden günahkar ölürsek, inşallah ama iman kurtarırsek Ne oluyor? Bu kişi cehenneme girecek ama orada ebedi kalmaz. Ne kadar yanır orada? Günah alttan arıncaya kadar. Şimdi insan dünyadayken ne yapıyor bazı kişiler? Günah işlemediği için ayıplarız kendi kendine. Günah işlemediği için. Bak şunu yapacaktım yapamadım. İşte vuracaktım, kıracaktım, dökecektim. Şununla şöyle huş yapacaktım. Yani kaçırdım ki aklına geliyor böylece. Aynı ki cehenneme girince yapacak orada ah, biraz daha günüm az olsaydı da daha hiç çıksaydım diye böyle. Dünyadaki ceza evleri gibi muhterem değil mi? Ceza evleri gibi böylece. bir var orada. Savcıların liste var orada böylece. Herkesin böyle aldığı hüküm belli orada böylece. Cezasını bitiren çıkıyor muhterem. Bir anda şöyle okuyorum şu an, Ramız-ı Şerif'ten, Güney Aleyhisselam Hazretleri'nin, Mene Ezdebe ve yıl Akıyor. Bir insan dünyada gülerek günah işlerse, bazı günah, gülerek işlerse bazı günahlar tabii. Bazen de Hırsız oluyor tabii günahlar. Bir insan gülerek böyle böyle sağda, canızda, şunda, bundan, kasino'daki işler artık, gülerek eliniyor bu şekilde. Ağzını açtık, kahkahayla gülerek eliniyor. Ne olacak? ...dehalen nâre ve hüve-i ...ağlayarak... ...cehenneme... ...güce Yani hiçbir günah... ...öyle boş yerine kalmayacak muhtemelen peylesin. Yani günahlar bakın kalbi nokta yapıyor... ...kalbi karartıyor... ...o kalbi ehli gafil oluyor... ...huzursuz oluyor... ...kişiye darlı geliyor... ...kişi maharetten yoksun kalıyor... ...imanın tadını alamıyor... Yıbatan kişi alamıyor dünya alamıyor bunlara kişi. Bir de o durumda ölürse günahdan arınmadan eğer bir kimsenin günah pek çok değilse ama yine af olamadı onunla yoksun kaldı kişi. Bu ne olacak? Bunlar da saat kepsinde temizlenecek demek. Saat kepsine ben kişi. Saat kepsine temizcik bunlarda. Nedir Saat Köprüsü? Altı cehennem. Cehennemin bir ucundan bir kurulan bir manevi bir köprü böylece. Mahşeden sonra cehennete giden tek yol oradan geçiyor. Peygamber dahil, Evliya dahil, herkes mutlaka oradan geçecek. Nasıl geçecek ama? Tabi kimi ucu kızıyla işte ses hızıyla, Artık uçakla diyelim, hızıyla diyelim böyle, değişiyor. Günah olmayanlar tabii hafif olacak muhtemelenler. Hafif olacaklar, hiçbir şey anlamayacaklar, geçecekler böyle. Geçecekler. Ama Allah'a korusun günah olanlar, günah yükünden yürüyemeyecekler. Böyle. Yürüyemeyecekler. Eğer günahları cehennemden yanılmasını gerektirmiyorsa, sıra köprüten temizleyecekler böyle. O da yanacaklar anlattı. Alev'de gelecek bunları. Alev araya bir fışkırıyor cehennemden böyle. Alev birden birdenbire. Her alev saracak. Her alev yanacak. Yandım yandım başlıyor bağırmaya. Bütün derelere yanacak. Yağ erice bu şekilde. Bu şekilde günahlıdan temizlendiği anda hızlııp o da gidecek muhtemelenler. Ama burada temizlenmesi yetersizse cehennem onları çekecek muhtemelen. Çekecek böyle. Nasıl yer çekim varsa dünyada Cennet de bunları işine çekecek bu Çekecek. Allah oraya gelecek, Allah korusun bu Yani şu kısa ömürde dünyada günah işlemeye değme bu da. Değme Bir de bakalım inşallah kabirden kalkışta Tabii günahkar olan kişi, günahkar ölen kişi, ölürken de çok kötü ölüyor kişi. E, bu insan bir de kabr atabını çekiyor kabrinde. Bir de kabirden kalkıştaki durumlara bakalım günahkar kişilerin. Yani günahını oraya taşıyan. taşıyan, yana bırakmayanlar. Hadeş-i Şehir Ramız'dan alınmaz şerifi gene. Gülü aleyhissam adetleri minnel mü'mineh bir mümin kişi, mümine kişi. imanlı ölen erkek, kadın neyse. İzâ haracemin kabrihi, kabrinden çıktığı zaman. İki üflendi kıyametten sonra. Kabri çatladı. Herkese mezar toprağı dışarı atacak böyle. Fırlatacak böyle. Doğalacak. İnsan, bir mümin kabrinden çıktı yeryüzüne. mahşere çıkarken. Amelihü, o kişinin amelleri o kişinin karşısında bir suretlenecek, şekillenecek. Şu suretin, hasenetin ama çok güzel bir şekiller vardır. Nasıl olacak? Bilemiyoruz tabiyle. İşçilik mi olacak, durum mu olacak, nasıl olacaksa bir insan son nefesinde hepsi ölme sebesinde inşallah kişi imanlı ölmüşse Günahını oraya taşımamış kişi etmişse, kalbinden kalktığına bakacak ki, etrafını saran kendi amelleri, bize amelleri, ama çok ama çok güzel bir şekil, suretlerde böylece. Zeynler kafire, kafire gelince, iza haracemin kabrihi, o inanmıyor gerçi şey ama, öldü ama ya, o da mezara geldi. O da kabrine çıkacak, o da, Amel görecek fiyusuretin seyyi etin. Çok korku şekilde, öyle piş şekilde kenameli görecek muhterem Hatta dünyadayken her şey bir örneği vardır. Rüyada bile böyle olur muhterem. Bir insan dünyada günahlarından arına birisi arına birsek inşallah muhteremler. Yani şu gönlümüzü. Pırırı pırır kula bir günahı günah günahı aramadığa her günahtan aramadığa Yani kul hakkında her şeyini temizeyebilsek olsa emin olun muhteremler o kişinin uykusu uyku olmaz, gafet olmaz muhterem efendim. O kişi öyle uyur ki rüya öyle rüya görür ki kişi rüyasında hep güzel güzellikler görüyor böyle. Yani cennetten birer parçalar görür. Dağlar tepeler ama Öyle dünya dağına benzemez. Dünya ağacına benzemez. Böyle. Öyle nurlara göre kişi böyle. O kadar güzellikleri görür. Bugün uyanınca gözünü kapar da ah der uyanmazsam der Uyanmasam Uyanmazsam der böyle. Tabi öbürü de rüyasında hep korkunç şeyler görür böyle karanlıklar, zinanlar, şunlar, bunlar, yılanlar, köpekler, hep kötü görüyor böylece. Kabrinde bunu amelik, kendi işi azab azap eder. Demek ki kabrinden kalkınca da mümin ne yapacak? Amelini görecek. Zerh surette. allah Teala bize bunu ayet-i bildiriyor. Ali-i ayet 30'da. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme tecudü külresimek ameliyat. Yeme işte o gün de Kabir kalkışında tecrübü olacak. Külü nefsin her insan, her nefis bulacak. ve amilet min hayr-i <gülüyor> muhtara. Kişi hayırlı olarak ne yapmışsa dünyada. Oradan bakınca dünya hayatı bir günden de az muhtemelen şeyler olacak. Oradan bakınca böylece. Şey. Yani kişinin hayalinde ...kabirden kalkış anında... ...kişi kabirden kalktık... böyle Mevlam buyuruyor... ...fe-i-zâhum kıyamün yanzurûn... ...bak... ...su üfürülüyor... ...kabirden kalktık... ...fe-i-zâhum ...ayaktayız... ...şuna kişi bakacak böylece... ...Bilki Kamber'e... ...bakacak kişi... Tamel kişi tabii kuşatıyor kendisine de... ...şimdi oradan bakınca... ...ne olacak dünya hayatımız... E dünya gitti, değişir dünya. Hepsi gitti böylece. Bir kısa, bir hayal, bir rüya gibi bir dünya hayatı şöyle. Özetü şöyle, saniye işte özetlenen bir hayat dünya hayatı böyle. Kişi bildi anlarını şöyle işte. Gençliğinin meşh, ortaya şunları, bunları falan böyle, koş koşuşturdu falan böylece. Bir kısa, bir saniye sağ bir dünya hayatı ama oradan başlıyor, ebedi hayat başlıyor Kişi demek ne yapacak orada arada kalkınca? Dünyada ne yapmışsa güzel bir şey onun hepsine karşı da görecek. Adi Kerim'in Görecek böyle. Namazı başka bir şekilde, orucu başka, kuranı başka, zikri başka, aldığındaki cihadı başka. Ne yapmışsa kişi? hebre gelmişler. Ve ma amilet min suin Ama kötü işleyenler ona da her kutamlarda görecekler Allah korusun. Dünyanın kötülükte emri geçenler. Çok yazık olur Çok yazık olur gerçekten böylece. Yani aldananlar dünyaya, ölümü utanlar, hatırlamak istemeyenler, hiç kefen tabut almam bize bahsetmemdan diyenler, ama ilahi kanun, fıtrat kanunu, bu aşılmayacak, değiştirmeyen tabi Onlar da yaptığı her kötü günahında şeyini görecekler. Tevdö, bak tevdö, on iziceki ki kişi, nevne benne, benne ve benihi emeden بعيدa, yaptığı günahları öyle bir kogur şey alacak ki canavarlar gibi motoru verecek. Yani dağlar gibi büyük böyle, canavarlar gibi böyle. Yani tırnakları, şeyleri, karşıları, şunları, bunları alacaklar, buna saldırıyor alacaklar buna. Kişinin içecek, ah kaçtan bunlardan bile bak. Emeden de ve uzak Uzaklaşan bir şey mi? Kaçlamayın. Yani kişi yaptığı kötü amelinden kişi korkacak, kalp ama tabii kaçamayacak muhtemelen emrede. Yaptığı amelleri bilecek. yani zina mı işlemiş değil mi? O zina geldi. Bir ejderha gibi oluyor, korkuş ejderha geldi. İç kim içmiş, kumam oynamış, namaz kumamını ne yapmışsa, Et onu sarıyorlar. Ah, bunlara bir kaşıyabilirsem burada böyle diyor. Tabi orada kaşış yok muhtemelen Yani güneş ki yaptığı gün erken her kalmazdı beldece. İş bunlar bitmiyor şimdi. Bir dostlarını Kişi Kiş günahlarını gördü. Ne istiyor? Ah, emeden beyi diyor. Buna kaşıyıp uzak bastırmundan diyor. Uzaklaşamadığı gibi bir de güraların sıtı alması gerekli bak. Biraz. Bunlar taşınması gerekli mağileken başlara. Lân amirebizre ouais Fatır su ayet 18'de. Velâ tiz vazît mihrâ. vizre Mahşer'de güne yüklenen kişi kimse Başta günah yüklenmeyecek orada Ve intemizkaratu ilahimliha kurba. <gülüyor> Şimdi dünyada muhteremler bir kişi giderken bir yere tabii biraz yaşlıysa, zayıfsa, rahatsızsa, yükü de var. Pek taşıma artık bu <gülüyor> nefes yetmiyken sizin tıkanıyor gidiyor. gidiyor. Onu bir yakını görürse oğlu, yakınışı, damadı, şunları torunum onu gördü ne yapar değil mi? Hemen elini yapışır alır onlara Şimdi bakın kulübü üyeleri muhteremler orada herkes günahını kendi yüklenecek. Kim ise kim gay Ve müskaletin illah himliha. Günah bir kişi eğer çağırsa başkalarını taşıyamıyor. Sırtına böyle. Eziliyor, kımlayamıyor böyle. Sürükleniyor yerler, taşıyamıyor. bu şekilde. yakın tabi tanıyor orada. Çarşada. En yakını bile olsa benim günah bana yeter diyecek, Onun günah kimse yardım etmeyecek muhtemelen. Yani oğlu, kızı, ana, baba, karı kim olsun böylece oradan olacak mahşerde nefsi nefsi olacak. O da her günah yüklenip mahşere geleceğini bilerler. Bir de başkalarına günah işlemesinin sebep olanlar, neden olanlar var. Bunlar ne yapacaklar? Bunlar da kimlerin günah işlemeye sebep olmuşlarsa, olmadıkları günah bilmişse de bunlara verilecek müddetler var. Ezerleci ne dulüyünün bir ilmini Ela ama 25 Ya korkun bir şey muhtereamda Yani bir kişi kendi günahını yükleniyor. Eğer bir kişi başkalarının günah bir sebep oluyorsa, oluyorsa kimlerin günah işemesine sebep olmuşsa onun aldığı günahının bir tutarı da buna verecek, yük olarak verecek, onlar yüklenecek. Hele bilmesen Dünyada yetki sahibi olmuşsa hayatındayken, bakım, mevki sahibi olmuş, yetki sahibi olmuş da, İslam karşıtı, İslam düşmanı, baskıyla, zorbalıkla, zulümle kişilere haram işlemeye şey diyor Mesela namaz kıldırmıyor, ya baş açtırıyor, ya oruç tuturum örnek olarak, şunu şunu yapıyor, muhtemelen korkun bir şey bir Allah bu. Yani yüz kişiye, bin kişiye, on kişiye sebep olan var. Milyonlara sebep olan var. Güneş yemene sebep olan var. O güneş aldığı günah bir tutar misli de bu kişiye veriliyor böyle Yani kendi günahı dışında bir de onlar günahında bir tutarında büyük Allah Allah'a Bu şekilde maaşlara gelecek. Tabi sırada geçemeyip cehenneme yuvarlanacaklar muhtemelen. Demek elden geldiği kadar muhteremler iyi şeyse olma gerekiyor. Bazıları derler sen bunu yaptı günah benim olsun derler muhteremler. Bakınız. Evet o günah giriyor orada. Günah giriyor. Ama günah işliği kurtulmuyor ama. Günah işliğin işliliği günah yükünü yüklenecek. Bu da sevap olduğu yüklenecek böyle şey. Ama günah tam kimse alamaz. Kimse alamaz böyle. Tabi bir de sonunda bunların bir cehenneme girişi. Bu cemaatimiz jemaatimiz. Velahbi şu hemen aykırı bir de mesela hem. Yurefur mücrimune bisimahum. Yurefur mücrimune mücrim, suç işleyen der. Günah orada tanınacakram mahşerde. Bisimahum simalarında. Sima alanında. Abdest konusunda geçmiştir bu konu muhteremler. Bir insan dünyada beş hakat namazını kılıyorsa, abdestin için alıyorsa, bunlar ne olacak? Mahşerde bunların abdest yıkadıkları ağızları, yüzleri, elleri, ayakları, başları, enseri bunların karşıdan nur gibi parlayabilir miyiz olacak? Ben e, günahkar ne anlamına geliyor? Abdez yok. Namaz yok de, günahkar kişi. Ne olacak bunu Allah korusun? Bunlar da yüzleri kapkara mı tıran böyle? Yani kömürden kara olacak böyle Bir de yüzleri de insan yüzünden sanki başka şekil alacak böyle. Abi böyle domuz gibi böyle böyle. Yüzleri kokuş olacak. Onun için mahşerde ne olacak? Mahşerde kardeş kardeşten Kaçı der. Ana kızından kaçacak muhtemelen bakan. Eş eşinden kaçacak. Niye kaçıyor? Evet. İşte ben senin eşliğine ne olur? Bana yardım et. İşte ben senin babanım, oğlunum, kızınım aman baba, kardeş yardım bana. Bakacak, ondan korkacak muhtemelen böyle şey. Yüzü insan yüzüne benzemiyor böyle. Korkun yüzü olmuş böyle. Omuz gibi yüzü kararmış, bütün böyle kapkırı olmuş ve leş gibi kokuyor. Yani yanına yakışır, yakışır mı yanına başına? O zaman ne olacak işte? Bela buyuruyor. yem yifirin ben bana. Abes sorusuna geliyor. O zaman kişi ne yapacak? Kardeş karışı orada. Kaçacak muhtemelen böyle. Kaçacak. Ve orada mahşerde günahkarlar daha mahşerde hesaba çekilmeden üzerinden, işaretlerinden belli olacaklar. Kim günahkar? Belli mahşerde. Yani mahşer ana baba gündeler yapıyor. Ayak ayak üstüne. Herkes orada olacak, olacak. Ama orada insanlar belli ama. İşte bakacaklar ki, karşına bakacaklar, filan kişi nur mu? Nur böyle. Nur muhtemelen. Ebru nurlu böyle, güler yüzü, ay gibi parlıyor yüzü, güneş gibi parlıyor yüzleri, nur gibi. Ebru Allah korusun böyle, kapkara, pis, leş gibi kokan kişiler. Olacaklar. He'yuhazı bin nevasi vel akdağın. Bunlara bir de cenem atılan şeklini... bize burada Allah buyuruyor bak mütevellipler. Yıokuz bin nevasi zabanlar var mahşede zabanı melekleri var. Melekler de çeşit çeşit mütevellipler. Hepsinin görev alanı ayrı meleklerinde. Katil meleği başka yağmura bakan başka ...rızka bakan melekler başka bizi koruyan mahvü melekleri başka savaşta istanmiyor yardım eden melekler başka her birinin bunlar görev alanı ayrı adında melekler böyle. Bir de meleklere var adları da zebani. Böyle bir şey korkunç olur zebani gibi der böyle. Zebani gibi derler böyle. İren yere mutteberim. Vela büryo rıazun şida dün. galiz. Acımaz, merhametsiz, bilmiyor. Ödüğü böyle. Cidadın çok ama çok güçlü, kuvvetli şeydir böylece. Dağ kaparıyor, ataparşalar böyle Kuvvetli. İşte mahşerinde, mizan başında bu zabane bekliyorlar. Allah emniyetler bunlar. E kul zaten belirli. Zaten. Yani zaten kulun durumu zaten belirli. Mahşere geldi. Acaba ne olacak yok? Kapkara. Abi'nin domuz gibi muhteşem. Leş gibi kokuyor. Pis. O kadar çıksın bir şekilde kişi. O durumda en yakını kaçıyor ondan işbende. anda. ondan, onlar. Korkuyor onlar. Kaçıyorlar. Tabi hesabı görüldü. Mahşerde uzun bir zaman sonra. Buraya ki Rabbim zamanilere huzuhu fe cehime salluhu. Tutun bunu. Bağlayın. Elini bağlayın. Enseye. Atın bunu cehenneme. Burada melam geliyor. Hiçbir nevasti ve akdam. Zabanlar bunu nasıl tutacaklar? ...tutarken nasyesini, nasiye öndeki saç. Demek ki kabirden kalkışta saç olacak mı? onlar? Olacak demek ki. Artık ben gösteriyorum bunu şimdi. Nasiye öndeki saçı nasiyeler böyle uzun uzun sarı nasiyeler böylece. Nazcık zabaniler bunların ön tutukaya nasiyesini tutar. Önden tutukar. Saçından bende. Bunu anlamaya geliyor. ...o kişinin artık böyle aşağılanması... ...horlanması... ...ziller anlamına geliyor muhtemelen. Bence. Mesela... ...zebanler eğer konu tutsalar... ...görsel cehenneme... ...imde gidecek gene böylece. Ödeyecek bu şekilde. Ne yapıyorlar? Bin nevası nasiyesinden... ...tutuyorlar böyle. Aşağı çekiyorlar böylece. Ve yani alttan... ...ayağından da ateşten zincir vurulmuş... ...o da sürekli muhtemelen. Bence. E niye böyle oluyor bunlar bu şekilde... E dünyada bebürlenenler, dünyada kendini beğenenler, ya yani Müslümanlara hakir aşağı gören Müslümanları, biz çağdaşiz diyenlerin yukarıdan atanlar evlaje. Yani dünya malına güvenenler, sağlığına güvenenler, yetkisine güvenenler, makamına güvenenler halbuki kimler, kimler ikinci oğlara geldiler Bir gece İbrahim Hazretleri Padişah Berşehir'in orasında padişah kendisi Afganistan kadar bugün O Orada kendisi Hakan yani hükümdar devlet başkanıydı. Oturmuş yatağına okuduklarını okuyup yatacak. Sarayda. Bakıyor bir gürültü var çatıda. Çatıda bir gürültü var. Koşma boşma gürültü var. Askerlere emin veriyor. Bakın çatıya ne var orada bakın. Asker çatıya bakıyorlar, bir yere bir adam çakta koşuyor, duruyor. Onu tutuyor askerler, getiriyorlar padişaha. Padişah bunu bulu çatıda getirdik. Ya da 30. üzerine, kimsin sen diyor? Tabii padişah, şart bana soruyor, kimsin sen? Sultanım, biraz alma diye. sakin ol sultanım diye. Ben diye deveciğim sultanım. Peki ne işlerimiz çatı sayın çatısında? Sultanım devem kayboldu da, devem kayboldu da. Dem aramıştım çatıya. Daha çok öfkeliyor. Bir adam sen deli misin? Deve çatıya çıkar mı? Kuş değil bu. Deve çatıya çıkar mısın? Deli misin bir adam? Bakın ya şey mutan. Hey pabilleri ben. Hey diyor. Oturmuş yani kuş çatan üzerine. Ya hizmetçi kuşaltı etler koşuşuyorlar. Ona da Allah cenneti ver bana diyor. Bu kadar kolay mı cennet diye böylece. El şey bir sallıyor. Tabii kaybı da gidiyor. Melek bilirsen böyle bu. Kardeşler etemezlikleri uyanıyor şimdi. Gönül uyanıyor. Nedir bu? Gönlün kafetten çıkıyor. Gönül kendine geliyor. Kendini anlama başlıyor. İlerisini görmeye başlıyor. Hayatın geçmişini muhaseye etmeye başlıyor. Uyanma buna demek. Işte. Kendini uyanıyor kendisine geliyor. O gece sabah kadar hiç başını yastığa koymadan hep tefekkür ediyor. Evet doğru söyle belediye. O alem kolay değil. Eğer cennet o kadar ucuz olsaydı peygamberler sahabeler o kadar çile çekmezlerdi belediye belediye. Sabah oluyor divanı topluyor. vezirlerini topluyor onları. tabi ülke içinde görüşecekler. O anda yine o akşamki o adam, şeklindeki melek tabi yine oraya geliyor. Kapıdan geri geliyor. Oraya. Padişah'ım sana bir soru soracağım. Bana cevap vermesin. Tabi şimdi artık biliyonun boş olmadığını e, sor bakayım diye. Bir sen vereyim cevabını diye. Bu saray kimin diyor? E, benim diyor. Daha önce kimin de bu? E, Babamın da. Daha önce dedemin de. Hey padişahım, deden git, baban gitti Sen geçeceksin. Sana kamçak böyle diyor. Sana kamçak böyle diye. Yani tabii kaybolup gidiyor. Tabii bu uyanma sebebi oluyor. Tahtının tacını tek etti teremek kendisi. Böyle Allah yoluna düştü. Tabii sonradan manevi padişah oldu Meşhur kendisi böyle. Böyle bir zatlık kendisi. Yani dünya makamların geçi olduğunun bilincine bir varabilsek muhteremler. O makamlara kimler daha önce gelmiş, kim oturmuşlar, ne yetkililer, ne güçlüler, kimler kimler gelmişler, ama sonuçta ne oldu muhteremdi böyle? Her biri mezara gömüldü, açıp bastık mezara, ondan kimikine birleşen da bulamayız. Onlara başına gelen, bizim başımıza gelecek mi, Gelecek muhtemelen Yine bir gün genç bir padişah tahta çıkmış. Bu padişahın da babadan kalan yaşlı fakat çok bilinçli bilgili bir kölesi varmış. Genç padişah da çocukluğunda o köllerin eğitim almış, din eğitimi almış oradan. Çok kötülümüş kölesi ama köle düşmüş Allah'tan kader. Bu paşa genç paşa padişah olunca da o kölesini yine ayırmaya yanında. Yine sarayda yanlarına bulunduruyor kendisini. Hadi padişah danışıyor kendisine de. Bir gün bakıyor bu genç padişah. Köle, tabii yaşlı köle oturduğu yerde dayanmış, uyuklamış zavallı böyle. uyukamış paşa ona bakıyor. Birdenbire açıyor gözünü. Padişah'ın baktığını görünce bir Sultanı hayal ediyor, hemen topalanıyor filan kalesinde tabi ayıp olmuş onlara göre, usuz olmuş oluyor kurallara göre, kent topalanıyor. Şimdi gel padşah bana takılıyor, uyudun galiba diyor, Sultanım ahbörün uyumuşum diyor. diye emre diyor uyumuşsun Sultan'a. Birden bir uyandın diyor ilk uyandın diyor, hali rüya gördün galiba diyor, el rüya gördü uyandım ben diyor. Süleyman bakalım nasıl rüyayı gördün? Sıltana affını sığındırım. Rüyamı söylemeyeyim. Hayır emrediyorum diye rüyamı söyle bakalım diyor. Aya kalkıyor emir tabi gelince. Sultanım diyor ah buyrun diyor ben de rüyamda diyor kendimi oldum olduğumu gördüm diyor. Padaşa almışım diyor. Oturmuşum bir tahta. Taht Oturmuşum. Etrafında fahşe veciler, hükümet erkanları emirler ve fermanlar savruyorum. Belki bana boynu yiyorlar. Belki de birden susuyor şimdi köle. Peki sonra diyor, devam. Efendim işte gözüm açayım bir de bana baktım. Yine burada baktım, köleyim diye gözümü açayım böyle diyor. Şimdi genç padişahı gülümsüyor arada. İnsan rüyada ancak bu kadar padişah olur. Yani rüya padişahlığı gerçeğe benzemez. Bizim açtığı açtın mı gidiyor dışı kalmıyor. Şimdi kölenin biraz nasıl geçtiği işte. Şöyle diyor ki Sultanım, ah buyurun ama diyor. Ben diyor aramızda fazla fark göremedim diyor. Padaşak gününden beri diyor. neden diyor. Ben de gözümü açtım. Benim padaşaklarım gitti. Size gözünü kapayınca senin çekmemiş. Göz kapak meselesi muhtemelen arkadaşlar. Gerçekten rüya ile gerçek arasında tek fark göz kapağı açılıp kapanması vardır. Herkes rüya görür mu der. İnsan bazen güzel rüya görür. Kişi ah devam eder, Ama göz kapı açıldı mı bakar ki ha o rüyamış. Der. İnsan bazen korku rüya görür. Herkes abi görür. Herkes bunu görür. İnsan bazen korku rüya görür. Mesela arabaya giderken bir kaza oluyor, şu oluyor, bu oluyor, araba şarpıyor, şunlar bunlar oluyorlar. Deprem oluyor rüyasında, bir şey oluyor rüyasında. Heyecanla uyanıyor birdenbire. Bir bakın of oh, rüyamışlı işte muhteremler. Peki bunların ne için insan Allah bunları gösteriyor bize muhteremler? E, Peygamber bunun şu açıklığı bize açılmasına muhteremler. Ennevmi ehülmed buyuruyor Rüya, ölümün kardeşi. Yani rüya ile uyanmamız için bize rüya ile kıyas ederek ölümü anlayalım. Şimdi çok güzel rüya gören bir kişi. Mesela bak köle rüyada parçal olduğunu görüyor bir köle. Bunun daha güzel olmaz olması tabii onun için köle işin. Bu için ne yapıyor? Ah o rüyamış. Keşkeşek olsa. Şimdi dünyada bazı insanlar bu dünyada muhteremler devletin başında olurlar, üst makamda olurlar, her açıdan çok refahlı olurlar bunlar. Böylece. Olurlar ama Öldüğü ne oluyor bunların şeyleri? Ve kapandı mı? Gideyim, kabre konuyor, bakıyor. Allah'a Allah, ne oldu? benim sarayım vardı? Yani. Yazım vardı, kışım vardı, uçakım vardı, şunlarım, bunların vardı. Bu kadar makam, mevküm vardı, ne oldu bunlar? Bakınca bir kabre girmiş. Üzülü işte geçiyor. Bir de mesela kötü rüya gören kişi ne yapınca? Seviniyor ki rüyam uşa diyor İnsanlar bahsediyor hayatı zahmete geçer Az Hasber beşer kişiye en üstü insan bakarsın cezaevinde, hastanede hastadır, sıkıntıdır, zahmetedir, kıttır, dardır, şu bu. Hayatı çok sıkıntılı geçiyor kişinin bahsediyorlar. Ölüp de kabrine girdi mi? Bir de kabrini geniş gördüm kabrini. Onun kabrinde oluyor. İyi insansa bir cennet baştan dönüşmüş kabriye Ziyanet'e, kalbindeki işe girince oh, o çetim sıkıntılar dünyadaymış. Bir rüya muhtemelen. Gerçek değil muhtemelen. İşte adı cemaatimiz inşallah teala, günahlarımız ahiret alemini taşımayalım muhtemelen. Yani gerçekten yani Allah'a hakkına, aşkına muhtemelen böylece hiçbir şey Allah'tan gizli kalmadığını biliyordum. Büyük onun belanı muhtemelen. Taşıma onları inşallah. İnşallah haftaya Rab Nasib'e inşallah mühterimler, günahtan arınmanın yolları nelerdir inşallah? TB'nin dışında daha başka yollar da var. İnşallah konu budur. Rab Nasib'e inşallah dünyada hükmata arınmalarımıza iller fatiha.